Well, welcome back. Um, Tekrar, hoş geldiniz. Sören aslında bana tüm bir saat boyunca konuşma sorumluluğunu verdi, ama ben zaten şunu biliyorum ki konferanslar hiçbir zaman programa sadık ilerlemezler, o yüzden söyleyecek şeylerimi de ona göre ayarlayacağım ben. Benim ilk sorumluluğum sanıyorum burada genel bir toparlama yapmak. Buna da öncelikle organizatörlere teşekkür ederek başlamak istiyorum. Aynı zamanda sizlere destek sağlayan kişilere, bizlere destek sağlayan kişilere teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok güzel bir etkinlik oldu. Bu etkinliğin organize edilmesi çok Başarılı bir iş oldu. Çok da kolay bir iş değil aslında. Özellikle biz sunum yapan kişiler açısından. 15 dakikalık sunum süresi hem iyi hem de kötü bir şey. Söylemek istediğiniz her şeyi söyleyemeyebileceğiniz bir süre. Bir günlük konferanslarda bu kadar fazla konuşmacıyı, bu kadar fazla Perspektifi bir araya getirmek aslında çok da faydalı oluyor katılımcılara için. O yüzden iyi bir yanı da var tabii ki. İngilizce ana dili olmayan insanlar açısından ortak bir dil seçerek bunu da ortak hale getirmek aslında faydalı bir adım. Ben Benim ana dilim İngilizce. Ve burada İngilizce konuşulması aslında benim açımdan gerçekten çok inanılmaz oldu. Benim işimi en azından çok kolaylaştırdı diyebilirim. Bunun için de teşekkür etmek istiyorum. Kişisel düşüncemi paylaşmak istiyorum sizinle bugünle ilgili olarak. Sanıyorum tek bir cümleyle de özetleyebilirim bunu. Bu kadar büyük bir tecrübe Çeşitliliği, bu masa etrafında toplanmış olan böyle sıkılabılık bir tecrübe çeşitliliği bana şunu hatırlattı. Hepimizin ortak bir noktası var. Birkaç temel seçecek olursam bugün bahsedilenler arasında, tabii ki yarın sabah da bunlardan bazılarıyla devam edeceğiz. Biliyorsunuz günün ilk kısmında çok dililik gibi daha genel konulara değindik. Tüm konuşmacılarımızın da değindiği üzere ulusal ve uluslar üstü arasında, yerel ve küresel arasında ciddi farklılıklar var. Onlar da bizlere çok açık bir şekilde mesela Hollanda vakasını durumunu ele alarak gösterdiler. Almanya durumundan örneklerle gösterdiler. Ben e, yine birçok insana değinmeye çalıştım. Yakın zamanda gerçekleşen Avrupa Birliği seçimleri bu gerginlikleri kullanılan terminoloji etrafında da şekillendirdi. Yani geleneksel nüfuslar arasında kullanılan terimlerle burada kullanılanlar tabii ki durumun gerçekliğini ve realizmin her zaman yansıtmaya biliyor. Bir diğer vurgu insanların nüfusun belirli segmentlerinde artan bir oranda birbirlerine yakınlaşmaları hepimiz için çok temel bir ihtiyaç. Neden böylesi bir hareketin olduğunu düşünmek. Anlatılanlarda insanların etkilenerek bir araya gelmeleri, hangi pozisyonların daha derin bir şekilde onları birbirlerine bağladıkları yine önem taşıyor. Böylesi bir eğilim bazı vakalarla altı çizilerek gösterildi. Hem dilsel açıdan ele alındı hem de e, bazı test referanslarına gönderme yapıldı. Bu test farklı formlarda karşımıza çıkabiliyor. Ama burada referans nüfus her zaman tabii ki doğuştan Ya da geleneksel artık adını ne derseniz deyin, Res, referans noktası olarak kabul ediliyor. Yani bu insanlar, insanlar sonuçta çocuklar özellikle çok farklı geçmişlere sahip ailelerde yetiştirilebiliyor, farklı geçmişlere sahip ailelerde yetiştirilebiliyor, farklı uygulamalarla yetiştirilebiliyor. O yüzden referans noktası olarak aslında doğma, büyüme ya da gelenekselin kabul edilişi. Aynı zamanda daha düşük sosyoekonomik sınıflardan gelen insanların tabi ki e, negatif stereotipleştirilmesine değinildi. Yapılanlardaki en büyük tehlike aslında bugüne kadar yapılmışların tekrarlanması ve sürdürülmesi. Yani mağduru suçlamaya devam etmek. Kesinlikle bu tür söylemleri geliştirmemiz gerekiyor. Bizleri dışarıda bırakan söylemlerden vazgeçmemiz gerekiyor. Mağduru suçlayan söylemlerden vazgeçmemiz gerekiyor. Bilmiyorum Star Wars hayranı var mı aramızda hiç? Evet, bir tane. The Empire Strikes Back filmini özel olarak hatırlıyor musunuz? Bu filmde Özellikle yanlış gidebilecek her şeyin yanlış gitmesiyle ilgili çok ciddi bir vurgu var. O yüzden de bunu aslında bizim de gerçeklik olarak kabul etmemiz gerekiyor. Yani Alice Harikalar diyarı gibi bir dünyada yaşamıyoruz. Böylesi bir senaryonun içerisinde yaşamıyoruz. Bunu kabullenmemiz gerekiyor. Aynı zamanda çok da cesaret verici oldu aslında. Bunun bu sabahki gibi, bu öğleden sonraki gibi örnekler bizlere doğru gidebilecek şeyler olduğunu da gösterdi, iyileştirilebilecek, iyileştirilebilen şeyler olduğunu da gösterdi, özellikle deneyeceğiz skorlar anlamında. Bir de çok güçlü temalar ve alt temalar çıkarabiliriz burada. Bir çok pozitif örnek dinledik. Bunlar sadece dile bakmıyorlar. Yani kültürel ve sosyal konulara da bakıyorlar. Bu da çok güzel bir gelişme. Yani bunu bu şekilde inşa etmeye devam etmemiz lazım. Mesela o uzatılmış okul saatleri Ve okulun topluma son derece aktif bir şekilde dahil olması çok önemli. Bir de e, yani ebeveynlere bu fikri, bu söylemi kabul ettirebilmek çok önemli. Biz birbirimizle konuşmaya devam ettiğimiz sürece aslında vaktimizi harcamıyoruz. Ama bu söyleme katkımızı maksimize de etmiyoruz. Çünkü bu mesajları asıl alması gerekenler sivil toplum, daha geniş halk kitleleri. Şimdi bu örneklerde yani bugün baktığımız örnekler çok geniş bir e, Alanı kaplıyor. Kürt, Türk örneği, o tek bir öğrencinin örneği, öyle bir etnografik tanımın gücü insanların gerçekten gözlerini açıyor. Çünkü insanlar daha bu ana akım kültürün altında ezildikçe, Ve çok dilli, çok kültürlü alanlara sahip olmadıkça yani kendi arzularını, dileklerini dile getirebildikleri o alanlar olmadıkça ana akım toplum zaten her şeyin iyi gittiğini düşünecektir. Örnek olarak mesela öğrencinin Türkçe ve Kürtçe yazdığı kompozisyonun birbirinden farkı gerçekten çok güçlü bir mesaj. Sabahleyin küresel, yerel ve birbiriyle rekabet halinde olan söylemlerden ve bütün bunlara yaklaşırken nasıl bir tutum benimsememiz gerektiğinden bahsettik. Öğleden sonra da adaletli olmak için kullanabileceğimiz araçlardan bahsettik, mobiliteden bahsettik. Ve 60-70 senedir araştırmalar sürüyor. Bütün bunlara baktık. Yakın zamanda yapılmış araştırmalarda ve iki tip mobilite var. Fiziksel ve sanal ve yüksek öğrenim ve okul bağlamında bunları inceledik. Beni en çok etkileyen e, bunlar arasında, yani bu farklı settingler arasındaki örtüşmeydi. Yani insanların biri, biriyle bir iletişime geçmesi, geçiyor olması, kültürler arası anlayışı her zaman ortaya çıkarmaz. Yani bu varsayımdan vazgeçmemiz lazım. Bir diğer beni etkileyen noktada şu oldu. Sürekli yani mesela fiziksel mobilte zaten çok uzun süredir var olan bir gerçek. Sanal mobilyeti ise çok daha yakın zamanda hayatımıza girdi. Ama bir süreklilik var. Ve bir takım ortak paydalar var ikisi arasında. Bu ortak paydalardan biri de e, mobilite projelerinin fiziksel olsun, sanal olsun, son derece dikkatli bir şekilde yönetilmesi gerekliliği. Bir diğer yine benim e, çok hoşuma giden bir kavram şu oldu. Fiziksel mobilite sadece çok küçük bir azınlık için mümkün. Sanal mobilite ise öte yandan çok ciddi bir anlamda katılım olasılığını arttırma potansiyeline sahip. Yine yenilikle de ilgili çok ciddi heyecan verici gelişmeler var. Yani yeni sanal mobilite öğrencilerin motivasyonunu arttırma potansiyeline sahip. Şunu da öğrendik ki her şey sadece çocukları bir ekranın başına toplamak kadar basit değil. Klasik eğitim zaten modelleri bu geçmişten ...gelen bir takım alışkanlıklara sebep oluyor... ...ve bizim düşündüğümüz kadar memnuniyet her zaman gerçekleşmiyor. Ama şu anda bu konuyla ilgili deneyimlerimizi zenginleştiriyoruz... ...bunların üzerine inşa ederek umuyorum ki geliştireceğiz. Ben bu son noktada kalmak istiyorum... Yani bundan sonraki adımımız ne olacak? Benim hissiyatım şöyle. Gerçekten bu noktadan sonra çok fazla, daha fazla sayıda fırsatımız olacak. Bu kültürler arası anlayışı geliştirmek için. Ve bu fırsatları da sabırsızlıkla bekliyorum. Sanıyorum ki bu noktada bitirebiliriz. Çok güzel bir özet oldu. Teşekkür ediyorum size. Şidam Tongalada teşekkür etmek istiyorum. Gürcan ve Daniel onlar burada değiller şu anda. Ama bütün bu konferansın organizasyonunda çok ciddi katkılar sağladılar. Teşekkür ediyorum. Sizler gibi meslektaşlarımız olduğu için çok mutluyuz. Son bir noktada yine e, çevirmenlerimize de teşekkür ederiz. Çok dinlemedik ama iyi bir iş çıkardığınızı varsayıyoruz. Çok mersi. Bütün katılımcılara da çok teşekkürler. Gerçekten harika bir gün geçirdik. Yeni bilgiler edindik. Herhalde bunları sindirmek için biraz zamanla ihtiyacımız olacak. Geldiğiniz için teşekkürler. Ben de kesinlikle katılıyorum. Organizasyon için çok teşekkürler. Ee, takdire şayan bir organizasyon oldu. Şunu da e, size söylemek istiyorum. Hanover'daki okul maalesef en iyi okul ödülünü Alamamış ama küçük yine de bir takdir ödülü plaketi almış. Yani bundan da şunu görebiliyoruz ki politika düzeyinde bir paradigma değişimi oldu. Yani çeşitliliğe artık sorun olarak değil de bir kaynak olarak bakılıyor. Ama belki de jüri jür üyelerinin zihniyetinde bu değişim henüz gerçekleşmedi. Çok teşekkürler. Buraya kadar geldiniz, katıldınız. Yarın sabaha da e, sabırsızlıkla bekliyoruz. Şimdi buradan çıkmadan kendi aramızda sohbet edebiliriz. Teşekkürler.